Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Numan Önay'a teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay aslında komusun korum ben Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programında e, bu haftada birlikteyiz. Ben Ercüment Gürşay. E, karantina günlerinde programlarımızı evden yapmaya devam ediyoruz. Koronavirüsü bir süredir yeryüzünü kasıp kavuruyor. Bana göre yeryüzüne gelmiş en tehlikeli virüs aslında insanın bizzatihi kendisi. Yani nasıl ki COVID-19 yaşam bulduğu alanı yiyip semiriyorsa insan da yaşadığı gezegeni yiyip bitiriyor. Ve bu nedenle kendi sonunu da hazırlıyor. Yani bugün gezegenimiz iklim yıkımı ve ona koşut gelişen ekolojik yıkımlarla 6. ve son yok oluşa doğru hızla ilerliyor. COVID 19 belki de Doğa ananın bugüne kadar insanoğluna ve insan kızına en ciddi uyarısıydı. 10 Nisan'da açık radyonun web sayfasında Erik Holthaus imzalı bir yazı yer aldı. Sadece koronavirüsü virüsü durdurmuyoruz aynı zamanda yeni bir dünya kuruyoruz. başlıklı yazısında Holhouse. Her ne kadar içgüdülerimiz ve siyasi liderler aksini söylese de bu acil durumda uzun vadeli düşünmek e, her zamankinden daha önemlidir. Eğer geleceğe dair düşünmek için bir an varsa o da şu andır diyordu. Ve yazısı ekonomik büyüme yerine yaşamı desteklemeyi önemseyen bir toplumun inşa edilmesi bu krizi doğru şekilde çözmenin anahtarı olacaktır. Eğer doğru olanı yaparsak yani iklim acil durumunu ele alıp enerji arzımızı yayarsak ve dağıtırsak gelecekteki felaketlere daha dayanıklı bir dünya yaratırız diye bitiriyordu yazısını. Yani zaman zaman umudum azalsa da işte her seferinde hayır yani daha bitmedi benim de hala yapabileceğim şeyler var diyorum. Yani umutsuzluğa düştüğüm bu anlarda en çok işte radyomun sesini, açık radyonun hadi devam daha bitmedi diyen sesini yanı başımda buluyorum. Bugün Babil'den sonra da sizlerle birlikte Küba'dan sokak şarkıları dinleyeceğiz. Yani neden Küba? Dünya koronavirüs belasıyla boğuşurken Kübalı doktorlar dünyanın dört bir yanına yardıma koşuyor. İşte kimsenin kabul etmediği koronalı gemileri kabul edip yolcuların tedavi ediyorlar. E bu da Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro'nun yıllar önceki sözlerini tekrar gündeme getirdi. Şöyle diyordu Castro. Doktorlarımız ve araştırma merkezleri bizim gururumuz yani on binlerce Kübalı doktor dünyanın en uzak ve en yaşaması zor bölgelerinde e, uluslararası hizmet verdiler. E, biz dünyanın en uzak ve yaşanması zor bölgelerine ne amaçlı olursa olsun asla saldırmayacağız. Ama biz dünyanın en uzak ve yaşanması zor bölgelerine e, doktorlar gönderebilir olacağız diyordu. Kübalı doktorlar Castro'yu yanıltmadılar ve yıllarca Küba'ya ambargo uygulayan ülkelere dahi çare olabilmek için koştular. Belki de bugünlerde Küba'dan şarkılar dinlemek bizlerin de ruhunu saltacaktır. hepimize iyi gelecektir, umarım öyle olur. Dinlediğimiz ilk şarkıda Küba'nın ve Buena Vista Social Club'ın yaşayan efsanelerinden gitarist şarkıcı Eliades Ochoa ile İspanyol flamenco şarkıcısı Argentino'nun Mayıs 2009'da Havana'daki buluşmalarında yapılan bir kaydı dinledik. Bu kayıtta Ochoa ve Argentino ve müzisyen arkadaşları Miguel Matamarros'un ...bestesi olan Lagrim Lagrimas Negras'ı yorumladılar. Şarkı Eliades Oçağı'nın mütevazı evinde ikilinin provasında alınan bir kayıtla başlıyor... ...ve sonra Havana'da bir kahvede diğer müzisyenlerinden katılımıyla devam ediyor... Birçok e, müzisyen ve grup e, tarafından yorumlanan bu e, çok bilinen Latin e, aşk şarkısında e, Lagrimas Negras, e, karanlık gözyaşında söz yazarı Miguel Matamoros e, şunları söylüyor. Beni terk etsen bütün hayallerim ölse bile sana kızıp lanetlemek yerine düşlerimde sana dua ediyorum. Hayır dualarını almak için düşlerimde sana dua ediyorum. Seni kaybetmenin ağır yüküne katlanıyorum, ayrılığının verdiği derin acıyı hissediyorum ve sen benim gözyaşlarımı görmeden ağlıyorum, karanlık gözyaşları, hayatım gibi karanlık gözyaşları bu güzel şarkıyı birçok grup ve sanatçı yorumladı. Az sonra dinleyeceğimiz yorumda Elgayo ve arkadaşları şarkıya doğaçlama eklemeler de yapıyorlar. İşte trompetçi Avila, gitarcı Alejandro'ya yemek paranın için çal Hiç söylemezsen domuz eti yiyemezsin diye takılıyor. Elgayo kadın soliste işte biraz Roma mal olsa da evinden alacağım bir parça domuz eti için sana geliyorum diyor. E bu kayıt 2000 yılında yapılmış. Yani Morales bugün hala yaşıyor mu bilmiyorum ama yani geride bıraktığı bu güzel şarkılar için ona minnettarım. Bu şarkıyı 50. yani bu dönem 50. yayın döneminde aramıza katılan Ankaralı programcımız Karaca Heyit Pehlivanlı için çalmak istiyorum. yani Sevgili Karaca her cumartesi saat 20'de bizleri şarkılarıyla Latin Amerika'ya ve bu müziklerin beslendiği kültürlere topraklara doğru müzikli bir yolculuğa çıkarıyor. İşte geçen cumartesi akşamı da Küba'dan Afrika'ya, Benin'e uzanan bir Co coğrafyada dolaştırdı bizleri. Her cumartesi 20'de güneyin sesine kulak vermenizi öneriyorum. Karaca'ya da bu şarkıyla buradan bir selam gönderiyorum. Şimdi Miguel Matamoros'un Lagrimas Negras, Karanlık Gözyaşları şarkısının bir başka yorumunu, Kübalı gitarcı, sokak şarkıcısı El Gallo. Poros lakaplı Miguel del Morales ve arkadaşlarından dinliyoruz. E, bu e, kayıtta Morales'e gitarda Alejandro Almoneros, trompette Anibal Avila, kontrabasta Armando Macado eşlik ediyorlar. E, Tabii e, şarkıda da eşlik ediyorlar aynı zamanda. E, şarkıdaki kadın ses e, Zayde Reita'ya ait. E, Lagrimas negras, karanlık gözyaşları. Miguel Matamoros'un Lagrimas Negras, Karanlık Gözyaşları şarkısını Miguel del Morales ve arkadaşlarından dinledik. Karantina günlerinde sevdiklerimizle zorunlu olarak fiziki mesafeyi korumak zorunda kaldık. Ama bu zorunluluk sosyal medya araçlarımız ve telefonlar üzerinden dayanışmamıza, sosyal ilişkilerimizi sürdürmemize engel olmadı. Öyle de yaptık görüntülü iletişim araçlarını sıklıkla kullanmaya başladık. İşte radyo programlarımızı evden yapma yeteneğimizi geliştiriyoruz. Bu araçları bir süre daha kullanacağız gibi görünüyor. Geçen hafta sizlere yeni bir YouTube televizyondan söz etmiştim. Yeşil Gazete TV kısa bir süre önce yayın hayatına başladı ve yayınlarını sürdürüyor. TVye YouTube'da Yeşil Gazete kanalı üzerinden ulaşabilir. Kanala abone olabilir ve Hemen her gece 21'de yayınlanan programlarını takip etmek için bildirim düğmesini tıklayabilirsiniz. Açık Radyo, Yeşil Gazete, Yeşil Gazete TV ve benzeri kanallardan doğru habere ulaşmaya çalışırken işte müzik dinleyip, kitap okuyarak ve filmler izleyerek günümüzü değerlendirmeye çalışıyoruz. İşte hafta sonu izlediğim filmler arasında bir müzikli yol belgeseli vardı. Fransız yönetmen ve senarist Kerim Dıridi. 2000 yılında El Gayo yani az önce bir yönetim yorumların dinlediğimiz El Gayo Horos lakaplı Kübalı gitarist şarkıcı Miguel del Morales'in çevresinde gelişen bir el kamerası ve buma bağlı tek bir mikrofonla kaydedilen oldukça sade bir yarı belgesel yol filmi yaptı. Cuba Feliz yani mutlu Küba. Morales bu müzikal yol filminde elinde gitarıyla Küba'yı geziyor ve Havana'da, Santiago de Cuba'da, Camagüey'de, Guantanamo'da ve Trinidad'da, evlerde, barlarda, sokakta, işte avlularda, merdivenlerde eski ve yeni arkadaşlarıyla müzik yapıyor. Yani ömür boyu rom ve sigarayla yoğrulan o kendine hassesi güneşin ve yağmurun altında yorgun düşmüş Kübalıların sevinçlerinden ve ve acılarından da besleniyor Kerimdritti belgeselde müziğin Küba kültürünün ve yaşam biçiminin asıl unsuru olduğunu gerçekçi bir dille anlatıyor. İşte rap'ten salsa'ya, caz'a, bolero'ya kadar birçok şarkının yer aldığı filmde Morales, trompetçi Pepin Valiant ve Anibal Avila, şarkıcı Zaida Reyte ve Mirta Gonzales, işte gitarcı Alejandro Almanoraz, kontrbasçı Armando Macado, işte Los Cubanos Jubilados grubu. Gilberto Mendez gibi birçok müzisyen eşlik ediyor. Filmde Morales bir düş kuruyor. İşte bir kahraman olarak Küba'nın kentlerinde sokaklarında müziğin ritminde seyahat etme düşü. Filmde Küba turunu yapıyor ama sonunda dönüp geldiği yer yine evi ve yalnızlığı oluyor. Yani çok hoş bir film. Çok güzel müzikler. İzlemenizi öneriyorum. Sırada İspanyolca bir tango var. Sözleri e, Guilhermina Aramburu'ya, e, müziği Maria Teresa Vera'ya e, Vera ait şarkıda e, Miguel del Morales ve arkadaşları şöyle sesleniyorlar bizlere. E, seni sevmemin ne önemi var? Beni artık sevmiyorsun. Geçmiş aşklar hatırlanmasa da olur. Hayatının aşkıydın uzun bir zaman önce ama artık geçmişin parçasıyım ve buna dayanamam.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 que se arranca sin piedad es un pedazo del alma que se arranca sin piedad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 Küba'dan sokak şarkıları dinlediğimiz programa Kuba Feliz filminden seçtiğim şarkılarla devam ediyorum. Sırada filmin ana karakteri olan Kübalı gitarcı, sokak şarkıcısı El Gallo, horoz lakablı Miguel del Morales'in gitarı ve sesinden dinleyeceğimiz bir şarkı var. Poruna Muher, Bir Kadın için. <gülüyor> Y en la vida me taladré Por esa mujer Que si me pide la vida Se la doy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 Porque esa mujer de quien hablo, señor, es mi madre. 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında bugün Küba'dan sokak şarkıları dinliyoruz. Programa Cuba Felis filminde yer alan iki şarkıyla devam ediyorum. Önce bir yol şarkısı Mevoy Pal Pueblo kasabaya doğru gidiyorum ve ardından neşeli bir şarkıyla şarlatan El Gallo ve arkadaşlarından dinliyoruz. No, pero esto no lo regalaron, compadre, para cualquier emergencia. Ah, ¿de una policía? <risa> para cualquier emergencia que le pasa a la vaina, a cualquier lado, y a toda la policía arriba. Ah, está bueno, está bien. Es un pita, ¿no? Un pita. Un pita. They Tengo un ringo que vienes mejor es así ay yo no sé lo que será de mí En cuando vea su baby. Y cuando yo esa y mujer la tenga a mis pies. quiero mundo lo sepa que la del niño quiero mundo lo sepa que es de la hembra del niño come my way Doğru, doğru, doğru. Doğru, Oye compa y santa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 Feliz albümünden Sokak Şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Ölümden bahseden hüzünlü bir şarkı var sırada. Angel Almenares bestesinde Miguel Del Morales ve arkadaşları şunları söylüyorlar. Benim için artık hiçbir şey önemli değil. Acılar yaşadım, sıkıntılar çektim, yoruldum ve sonsuz yatağıma girince yerin altında huzur içinde uyuyacağım. Cajun Del Muerto, Tabut T Tonor para sete Sevgili dostlar bugün de Babil'den sonra programının sonuna geldik. covid 19'la bu minicik virüsle karşılaşma kaygısı içinde düne kadar olabildiğince özgürce dolaşabildiğimiz kentin sokaklarında artık ürkekçe dolaştığımız, çoğunlukla evlerimize kapandığımız bu günlerde hep birlikte radyolarımızın başında Küba'nın sokaklarında söylenmiş şarkılar dinledik. Haftaya yine Küba sokaklarında dolaşmak istiyorum. Küba Feliz filminde yer alan sokak müzisyenleri grubu Los Cubanos Jubilados'un izini sürecek ve şarkılarından örnekler dinleyeceğiz. Bu programın kaydını ve bundan önce yayınlanmış programların kayıtlarını Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Ayrıca bugün dinlediğimiz şarkıların video kayıtlarını ve 2007 yılından bugüne paylaştığım işte çok sayıda müzik videolarını YouTube sayfamdan izleyebilirsiniz. İşte sayfaya abone olup bana destek olabilir ve işte orada bildirim çanına tıklayarak bundan sonra paylaşacağım videolardan da haberdar olabilirsiniz. Geçen hafta John Baez'in 1965 Newport halk şarkıları Festivali kayıtlarını birlikte dinlemiştik. Bu program, o programda Woody Guthrie şarkısında John Baez ve kız kardeşi Mary Travers birlikte söylüyorlar demiştim. Yani John Baez'in kardeşi Mimi Farina'da bir folk şarkıcısı doğrudur ama bu şarkıda onunla düet yapan Mary Travers ile olan ilişkisi kardeşlik ilişkisi değildi. Travers de benim çok severek dinlediğim bir folk şarkıcısıdır yani bu yanlışı da düzeltmiş olayım. Program bir aşk şarkısıyla sona erecek. İşte programın başında Eliades Ochoa ve arkadaşları ile birlikte yorumladıkları bir şarkıda sesini duyduğumuz İspanyol Flamenco şarkıcısı Arjentina'nın sesini bir kez daha dinleyeceğiz bu şarkıda. Yeni tanıdığım bu sesi ilerleyen haftalarda ayrı bir programda sizlerle paylaşmak istiyorum. Havana'da restorant La Vitola'nın müzik grubu Grupo Evolusyon'la o sırada sokaktan geçerken yolu kesişen Argentina, birlikte Willy Colo'nun Idilio Saf Aşk şarkısını provasız doğaçlama söylemeye başlıyorlar ve sonuçta ortaya flamenco ve Küba müziğinin renklerinin birleşmesiyle bu çok keyifli yorum ortaya çıkıyor. Şarkının ritmine ve sözlerine ortada servis yapan garsonlar da eşlik ediyorlar. Şarkıda Argentina ve Grup Evolüsyon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 Sevgili abim Masis Kürçügil ve sevgili eşi İnci Hanım için çalmak istiyorum. Vili e, Colón'un bestelediği şarkıda flamenko şarkıcısı Arjentina ve Kübalı müzik grubu Grupo Evolution birlikte yorumluyorlar. İdilio, Saf Aşk. Doğanın ve insanın evrensel haklarına saygı temelinde, barış içerisinde, adil bir yaşamı hep birlikte yeniden kuracağımız günlere olan özlemle, umut ve inançla bu haftanın hepimiz için güzeller, güzel haberler duyacağımız, işte güzel müzikler dinleyeceğimiz iyi bir hafta olmasını diliyorum Haftaya pazartesi 13'te 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programında Sizlerle yeniden bir Arada olmayı umuyorum Sağlıcakla kalın <gülüyor> Se me agota ya la paciencia por el verano. Bye. 2'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Numan Önay'a teşekkür ederiz.